Ya Allah tepin Şimdi. Yani. Öyle. Fırtına zaman böyle bir şey evet. diyecek. Yani bizim mi? Bizim kız de, 4 yaşında. Kapurla yanaşıyor, kapur şeye çarpıyor, kıyınca çarpıyor. Sana tuttuğu bir Allah bana Allah ceza verir de. Herkes gülüşçü falan kızım. mesela, Allah niye ceza versin bilir Yani o çocuk o fikriyle kendisini Allah tepin cezalandırılığını yani zannetti. Şimdi, müteşabiyat, bunda fakat Tevület'te de çok git gitmemek lazım. Büyük Tevület'te maalesef şimdi bu uçukuşta işte yapılıyor. Aklı ersin, ermesin, onu bir şeyler benzetmeye çalışıyorlar, Kur'an ayetleri çok fazla var. açıyorlar, bu doğru bir şey değil. Yani Mümkün abi bu Tevület Aziz'e yapabilir Bu Tevület alan Lakin e senin akıl ayağın yoktur ki, surette manaya intikal edesin. Senin aklın yok ki diyor, surete manaya tahir edesin. O ayağı bu dünya bahçığından Yani. Allah'a böyle elli, ayaklı, kafalı, gözlü bir yani insan şeklinde tasavvur etmek ee, Allah'a bir yerde eş koşmak manası, bir şey Allah'a da Allah bunlarda yani Allah'ta olmaması lazım, yemeğe vasıflardır bunlar. Eğer bunları Allah'a teşmil edersen o zaman Allah'a insan indirip indirmiş olsun. O zaman Allah'ın bir yaratanın olması lazım her şey. Hmm, tamam. Yüzden saat e, gelmiş. Burada ge geçelim, acı gideriz. Yine ayen ayin var. <gülüyor> 89 84. Onu ben daha geride alırım ki, şurada onu, bileyim de burada alırım, sonra yürüt Çok da bu kadar anamın var ama, yani mevzulü bit, bit, bit, bit, bitmediği anlamamakta mazursunuz ama, yani bir mevzulü kısmeste bir daha attı, ev beraberim. Aynı şeylere